Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, değişken, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli yüksek lezaizi vardır, ona kâfidir. Lezaizi cismaniye için bir haş-ı cismani, cisimlerin haşredilip diriltilmesi neden icap ediyor? El cevap. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün enva'ına menşe ve medar olduğundan, bütün anasır-ı sâirenin manen felkine çıktığı gibi, hem kesafette olan nefsi insaniye, sırrı camiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla, bütün letaif insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Öyle de, cismaniyet en cami, en muhit, en zengin bir aynayı, tecelliyatı, esma ilahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddaharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettidir. Mesela, dildeki kuvve-i zayika, tad alma duyusu. Rızık zevkinde enva-ı mat'umat adedince mizanlara, ölçülere menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın sanii, şu kainatla bütün hazain rahmetini, rahmet hazinelerini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün enva ihsanatını tattırmak istediğini, kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden, on birinci sözde ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Elbette şu seyli kainatın, kainatın akışı ve gidişinin bir havzu ekberi, her şeyin içerisine boşaldığı, büyük bir havuzu. Ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer ağzamı azamı ve şu mezra dünyanın dünya tarlasının bir mahzene ebedisi olan dar saadet, huzur ve saadet yurdu olan ahiret şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o saniye hakim ve o adil rahim Elbette cismani aletlerin ve zaifine, vazifelerine ücret olarak ve hidamatına hizmetlerine mükafat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına kendilerine mahsus, özel ibadetlerine sevap olarak onlara layık lezaizi lezzetleri verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemale adaletine uygun değildir. Kabili tevfik ...uygun ve muafık olamaz. Haşrin keyfiyeti. Haşrin keyfiyet ve durumu hakkında... ...hakiki ve kesin söz... ...Kur'an ve hadisindir. Haşırda ise... ...insanlığın durumlarının ayrı ayrı... ...yani dünyada elde etmiş olduğu ameline göre... ...kıyaslayarak... ...hepsi dehşetinden korkmakla birlikte... ...peygamberler de... ...onlara takınılan tavır ve muameleler... ...ayrı ayrıdır. Hiçbir gölgenin olmadığı ve güneşin de daha aşağıya indirilerek hesaba çekilmek durumunda kimisi Cenabı Hakk'ın gölgesinde gölgelenirken kimisi de ağzına kadar ter içerisinde bulunacaktır. Ahiret ahvalinin ilmi Allah'ın nezdinde olmakla beraber Haşir meydanı hakkında mütefekkir alimimiz Bediüzzaman şöyle demektedir. Halık-ı Hakimin her şeyde gösterdiği hikmet-i aliye yani üstün ve yüksek fayda ve maslahat hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasbih derecesinde açıkça işaret ediyor ki kürey arz serseri yani badehava boşu boşuna azim bir daireyi çizmiyor belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan ekberin daire-i muhitasını mahşer yerinin geniş dairesini çiziyor gösteriyor ve bir meşere azimin yani büyük bir toplanma ve sergi yerinin etrafında gezip mahsulat maneviyesini yani kışır olan maddeyi değil öz olan manevi neticelerini ona devrediyor ki ileride o meşherde enzar-ı nas önünde yani insanların huzurunda gösterilecektir. Demek 25 bin seneye karip bir daireyi muhitanın içinde rivayete binaen Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydanı haşir bahsedilecektir, açılıp yayılacaktır. Küre-i arzın bütün manevi mahsulatı şimdilik perdeyi gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor. Ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesinin de üzerinde bulunup oturanlarını da yine o meydana dökecek. O manevi mahsulatları da gaybden şahadete geçecektir. Evet. Küre-i arz bir tarla ''Bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydan-ı ekbere dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istiav edecek, içine alıp kaplayacak mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek, dolduracak mahsulat ondan çıkmış.'' ''Demek küre az arz bir çekirdek ve meydan-ı haşir içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahzendir.'' ''Evet.'' Nasıl ki nurani bir nokta sürati hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de küre-i arz süratli, hikmetli hareketiyle bir dairevi vücudun temessülüne ve o daireyi vücut mahsulatı ile beraber bir meydanı haşr-ı etbenin teşekkülüne medardır sebeptir. Haşr meydanının teşekkülünden sonra imtihanın neticeleri bildirilmek üzere beşer toplanarak neticeyi pür dikkat dehşetle, ölüm kalım içerisinde beklerken iyi not aldığını, hayırlı kimse olduğunu bildirmek ve ebedi saadeti kazandığının alameti olarak bir kısmına salından amel defteri verilirken, diğerlerine de kusuranda olduklarının alameti olarak amel defterleri sol tarafından verilecektir. Kıyaslayacak olursak, herkes tecrübeyle kendinde görür ki, geçici bir hayat olan dünyada ve birkaç senelik bir rahatı kazanmak için girişilen imtihanlarda gayet sıkıntı ve nihayet telaş. Hatta öyle ki bir telaş neticesinde imtihanı kaybetme, dilin birbirine dolaşarak meramını hatta bildiğini anlatamama gibi zorluklar ve sıkılmalar husule geliyor. Buna binaen acaba öyle bir imtihan ki ya ebedi bir hayatı kazanmak veya Ebedi bir hayatı kaybetmekle karşı karşıya veya az bir puanla yüksek dereceyi kazanamama veya alt dereceyi de birçok azap çektikten sonra kazanma gibi durumla karşılaşmayı kendimizle tasavvur edip düşünerek elbette dilimizin ifadesinden aciz kalacağı bir durumla karşılaşacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde herkes öldüğü hal üzerine diriltilir buyurmakta ve bu diriltilişten sonraki keyfiyeti şöyle açıklamaktadır. Ey insanlar! Muhakkak ki siz Allah'ın huzuruna baş açık, yalın ayak ve sünnetsiz olarak toplanacaksınız. Ayette sizi ilk defa nasıl yarattı isek öyle de tekrar dirilteceğiz. Bu üzerimize bir vaattir. Hakkıyla failler biziz. Hadiste ...dikkat edin. Kıyamet gününde... ...ilk önce elbise giydirilecek olan... ...İbrahim aleyhisselamdır. Dikkat edin. Ümmetimden... ...bazı kimseler getirilecek ve onların... ...gözlerim önünde... ...ateşe atılması emredilecektir. Ben de ey Rabbim... ...bunlar benim arkadaşlarım... ...diyeceğim. Sen... ...onların senden sonra... ...neler yaptıklarını bilmiyorsun denilecek. Ben de... ...Salihkul İsa aleyhisselamın dediği gibi... ...ben... Aralarında bulunduğum müddetçe onların kontrolcüsüydüm. Fakat sen beni alınca onların mükehbanı gözetleyicisi sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları azap edersen şüphe yok ki onlar senin kulundur. Eğer onları af edersen muhakkak ki tek galip ve hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin diyeceğim. Bunun üzerine bana. Sen onlardan ayrıldığımdan beri daima onlar geri geri döndüler denilecek. O anın vermiş olduğu dehşet hiçbir zaman insanın başını kaldırıp da başkasına bakmasını engelleyecektir. Çünkü insan mühim ve aziz bir meseleyle karşı karşıyadır. Hatta dünyada da bir nevi bunun numunesini görürüz. Şöyle ki insan mühim bir meseleyle meşgulken meşgulken başkasının bazen kendisine geldiğini veya seslendiğinde haberi olmaz. Hatta bu işin verdiği tesirle önündeki şeyi bile göremez. Binan Ali hadiste zikre dediği üzere insanlar kıyamet gününde baş açık, yanın ayak ve sünnetsiz olarak haşurulacaklardır dedi Hazreti Ayşe: "Ey Allah'ın Resulü, kadın, kadınlar ve erkekler bir arada, birbirlerine bakar olduğu halde mi?" diye sordum. Ey Ayşe, vaziyet o gün insanların birbirine bakmasından çok daha şiddetlidir buyurdu. Şu ayet ise bunu tasrih etmektedir. O gün, bunlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır. O öyle büyük ve dehşetli bir gündür ki, edep yere açık olduğu halde kimse kimseye bakamaz. Ve hiç kimse mahrem yerim görülecek diye telaşa kapılmaz. Nasıl olsun ki? İnsanların kimisi sürünerek, kimisi yüz üstü yürüyerek gider. Başka bakmaya kimin vakti ve imkanı olur ki? Ebu Hureyreden Mervi bir hadiste, Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haş olur. Bir kısmı binitli, bir kısmı yaya ve diğer bir kısmı yüz üstü sürünerek gider. Yüz üstü nasıl gidilir diye soranlara ayakları üstüne yürütmeye kadir olan Yüz üstü de yürütür buyurmuştur. Bu ve müslümde kafirin yüz üstü sürmeyeceğine dair rivayet vardır. Kur'an bu dehşeti şöyle sahnelemektedir. Evet, kişinin kaçacağı gün biraderinden, anasından, babasından, karasından ve oğullarından, Oysa kişi dünyada iken her iyiliğini yüksek makamını istiyordu. Hani kardeşinin Kendisinin varlığına sebep olan, yemeyen yediren, içmeyen içiren, çalışıp çabalayıp bizim için, istikbalimiz için gayret gösteren, anne ve babalarımızı ruhlarını bizim için feda eder derecesinde fedakarlık göstermelerinden seviyorduk. Oysa onlar kişinin dünyada sevinç ve keder arkadaşıydı. Hani hanımı anne ve babasının kendisine yaptığı muameleyi kendisi de evlatlarına yapıyor. Geç kalsa soruyor, soruşturuyor, arıyordu. Fakat, fakat, artık bu mahşer günü değil onları aramakla soruşturmak, aksine duyduğu dehşet ve acı düşünmesine bile mani oluyordu. Binaenaleyh, Cenab-ı Hak insandan başka zirruh mahlukatına fıtri yani yaratılıştan gelen birer elbise giydirdiği gibi, meydanı haşirde suni libaslardan üryan olarak, fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada sun'i libasın hikmeti yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve set avrete münhasır yani örtünmeye bağlı değildir. Belki mühim bir hikmeti insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir firiste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur. Manen onları güldürür, meydanı haşirde o hikmet ve münasebet yok, o listede olmaması lazım gelir. Haşir Meydanı Meydanı haşir, küre-i arzın medar-ı senevisinde, yani bir yıllık dönüşüyle, Haşir meydanının etrafını çizmekte olduğunu ve küreye arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elbahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daireyi vücudun temessül ve o daireyi vücudun mahsulatıyla bir meydanı haşrin teşekkülüne bir mebde başlangıç olduğu ve küreye arz denilen şu Sefine-i Rabbaniyenin merkezindeki Cehennem Surayı Cehennem-i Kübra'ya yani Yerin merkezinde bulunan küçük cehennemi, büyük cehenneme boşalttığı gibi, sekenesini de meydanı haşla boşaltacağı beyan edilmiştir. Mahşer yerinde, kimisi Cenab-ı Hakk'ın gölgesinde gölgelenir, diğeri de orada azap çekerken o gölgeden. Veya nurdan istifade etme meselesine gelince, ilim adamları bu hususta şöyle der. O günde, güneşin hararetinden mahşer ahalisi terlediğinde, Herkes kendi teri içinde gar olup boğulacak. Fakat onun terinin yanındakilere zararı olmayacaktır. Nitekim kıyamet gününde hiçbir kimse başkasının ışığında yürümediği gibi. Ancak her insanın ışığı kendine yetecek kadar olup başkasına faydası olmayacaktır. İşte bu hususta kıyamet günü zamanlarının alametlerinden olacaktır. Dünyada olan şeylerden bunun benzeri mümin imanının ışığında yürür. Yanında kafir de küfrünün karanlığı içinde yürür. Ve ona iman nurundan hiçbir şey ulaşamaz. Keza kör olan bir kimseyle beraber yan yana yürüyen gözü gören kimse de böyledir ki... ...kör adam gören adamın gözünün nurundan hiçbir şey elde edemez. Ayetlerde... Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık bir olur mu? Ama kim benim zikirimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Ya Rabbi der. Ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haş ettin? Kıyamet günü onlara, onları kör, sağır ve dinsiz olarak yüzü koyun, haş ederiz. Mizan. vezin ölçmek manasına olup, İnsanların dünyada iyi veya kötü yapmış oldukları amellerin en ince teferruatına, bir miskal miktarına kadar amellerin ölçülmesi ve bu ölçü neticesinde birinin diğerine yani iyinin kötüye, kötünün iyiye, galebesiyle mücazat veya mükafat görmesi için Cenab-ı Hak tarafından konulan bir ölçüdür. Amellerin ölçülmesi şu ayetin hükmünce, kıyamet gününde amellerin tartılması haktır. Kimin iyilikleri, kötülüklerinden ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte bunlara, ayetlerimize zulüm etmeleri sebebiyle kendilerine yazık edenlerdir. Vezin ölçü, hesap, sorgu haktır. İman gerektirir. Mizan ise, amellerin ölçülmesi kendisiyle bilinen şeylerden ibarettir. Akıl ise... Onun keyfiyetini bilmekten ve mahiyetini tasavvur etmekten kısadır. Çünkü ameller ağraz olup bekası muhaldir. Cüzleri ağırlık ve hafiflik ile vasıflanmazlar. Bu hususta İmam-ı Azam, El-Vasiyye adlı kitabında, kıyamet gününde adaletle tartacak olan tartı aletlerini koyacağız. Kitabını oku, kendi kendine hesap yapmaya yeterlisin. Ayetlerine dayanarak, ''Mizan haktır.'' demiştir. İmam-ı Azam'ın bu istidlalinde şu noktaya işaret vardır. Öldükten sonra dirilince kullar için mizanın ortaya konulmasının hikmeti, amellerinin muhtelif oluşu sebebiyle kullar için sevap ve azap miktarını bilmektir. Bugün de adaletin simgesi olarak terazi ifade edilmektedir. Böylece insanların amellerinin tartılması hiçbir kimseye haksızlık edilmeden... ...adaletle muamele edilmesini... ...ifade etmektedir. i̇mam Gazali... ...sual ve cevaptan sonra... ...insanların üç bölüme ayrılarak... ...üç bölümde değerlendirileceklerini... ...ifade ederek şöyle der. Bu üç fırkadan... ...bir kısmının hiç sevabı yoktur. Cehennemden unuk yani... ...siyah bir boyun çıkar. Kuşun taneleri toplaması gibi... ...onları teker teker toplar... ...ve cehenneme atar... Cehennem onları yutar ve bunlar için artık saadet görmeyecekleri bir şekavet içindedirler diye çağrılır. Diğer bir kısmı da var ki bunların hiç günahı yoktur. Bir münadi yani her halükarda Allah'a hamd edenler kalksın diye seslenir. Bunlar hemen kalkar. Süratle cennete giderler. Gece ibadetine devam edenler, ticaretlere zikir ve ibadetlerine engel olmayanlar da Aynı muameleye tabi tutulur ve bunlar hakkında da öyle bir saadete ulaştılar ki artık bunlar için şekavet ve şikayet yok diye çağrılır. Kalır üçüncü bölüm. Çoğunluğu teşkil edenler de bunlardır. Bunlar ibadetle kabahati karıştıran kimselerdir. Bunlar sevaplarının mı yoksa günahlarının mı daha fazla geleceğini bilmezler. Fakat... Allah-u Teala bilir. Ancak ikat ve ceza konusundaki adaleti ve affındaki fazlını göstermek için bunu önceden bildirmez. Sevap ve günahları ile dolu olan defterleri kar yağışı gibi havada dağılır. Ve herkese kitabını al denir. Kitapları açılır. Yaptıkları sevap ve işledikleri günahları burada yazılı olarak bulunur. Mizan konulur. Defterlerin sevap veya günah tarafına mı konacaklarına gözler dikilir. İşte insanı dehşetler içinde bırakan önemli bir manzara. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam başı Hazreti Ayşe'nin kucağında olduğu halde uykuya daldığı sırada Hazreti Ayşe ahireti hatırlayarak ağlamaya başladı. Yaşları Resul Ekrem'in mübarek yanaklarına döküldü. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam uyandı. Ve Hazreti Ayşe'ye niçin ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Aişe ahireti hatırladığımda ondan ağlıyorum. Acaba o gün ehli beytinizi hatırlayacak mısınız diye sordu. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki... ...üç yerde kimse kendisinden başkasını hatırlayamaz. Terazi başında ameller tartılırken sevabımı... Günahımı ağır geldiğini anlayıncaya kadar, amel defterleri dağılırken, defterini sağından mı, solundan mı anlayıncaya kadar ve bir de sırat köprüsünü geçinceye kadar buyurmuştur. Bir ayette, o gün kimin tartıları ağır gelirse, artık o hoşnut olacağı bir yaşayıştadır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, artık onun anası haviye yani uçurumdur. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O, harareti çekin bir ateştir buyurulmuştur. Bu durumda ancak mizan tehlikesinden, dünyada kendisine hesaba çekip, ölçülü hareket eden ve işlerini şeriat ölçüsüne vuran kurtulur. Nitekim Hazreti Ömer, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Muhasebe ediniz ve amelleriniz tartılmadan onları tartın. Nefsini muhasebe Ölmeden evvel her günahtan nasuh tevbesiyle tevbe etmek, noksanlarını tamamlamak, farzları kaza etmek ve kul haklarını ödeyip eli, dili ve suizan ile kime ne gibi kötülükte bulundu ise ondan helallık alıp gönlünü hoş etmekle mümkündür. İşte böyle davranan yarın hesap görmeden cennete girer. Ahirette konulacak olan Terazinin bir nevi özelliği şudur ki, orada geçerli olan şey Allah için yapılan bir senet ve tezkere gibi şeyin olması, bir kere bile olsa Allah ismini telaffuz etmesi derecesine bir derece ve ağırlık daha katmış olacaktır. Peygamberimiz şöyle buyurur, muhakkak Allah Teala ümmetimden bir adamı kıyamet gününde bütün halkın huzurunda kurtaracaktır. Onun önüne 90 amel sayfası serecektir ki, her sayfe gözün gördüğü kadar uzun olacaktır. Sonra Allah, bu adama, bunlardan inkar ettiğim bir şey var mı diye soracak. Sonra, amelleri zapt eden, katiplerin zulmetti mi diyecek. Adam hayır, zulmetmedi. Ey Rabbim, diye cevap verecektir. Allah, evet bunlar hep doğru. Ancak senin bizim nezdimizde, bir iyi amelin vardır. Bugün sana asla haksızlık yapılmayacaktır diyecektir. Bunun üzerine içinde Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim diye yazılı olan bir tezkere çıkarılacak. Ve Allah Ta'ala kendisine amellerinin tartılmasına hazır ol diyecektir. Adam ey Rabbim. ...bu kadar sayfeler yanında... ...bu tezkere ne kıymet ifade eder ki... ...diyecek. Allah Teala sana asla... ...haksızlık edilmeyecektir... ...diye karşılık verecektir. Sonra tezkere... ...terazinin bir kefesine... ...sayfeler de diğer kefesine konulacak. Ve sayfeler hafif... ...tezkere ağır çıkacaktır. Çünkü Allah'ın ismiyle tartılan... ...hiçbir şey... ...O'nun isminden ağır çekmez. Bununla beraber... Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde rahmeti olduğu gibi, kahır isminin tecellisi olarak cehenneme koymak da vardır. Cehennemde kalma gerek az olsun, gerek çok olsun. Söylenilen bir elhamdülillah bile mizanı doldurur. Bundan dolayıdır ki insanın kılacağı bir vakit namaz dahi o kişinin kurtuluşuna bir sebep teşkil eder. Hazreti Ali'nin peygamberimizden naklettiği bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Beş vakit namazı cemaatla kılmaya ahdeyle Çünkü kıyamet olunca hakta Teala Hazretleri yedi kat gökleri ve yerleri, denizleri, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, arşı ve kürsüyü, cenneti ve cehennemi, yıldızları terazinin bir kefesine koyar. Müminin cemaatla kıldığı bir vakit namazı da öbür kefeye koyar. O bir vakit namaz Diğerlerinin hepsinden ağır gelir. Bu namazın bir de cemaatla kılınmasını teşvik etmektedir. Çünkü böylece umumi bir müştereklik yani birine isabet edecek olan duanın kabulüyle umum ortak olmuş olacaktır. Mutezile mizanı inkar eder. Amellerin tartılmasını imkansız kabul eder. Zira onlara göre ameller hareketlerdir. Hareketlerin tartılması mümkün değildir. Çünkü ameller ehli sünnet ve kıble ehlinin çoğuna göre kalıcı değillerdir. Öyleyse ameller kalıcı olmadıklarına göre onların tartılması düşünülemez. Amellerin karşılığı cennette veya cehennemde derecelerdir. Bu ise ölçülmez. Mutezile'ye göre hasanat seyyiatla birlikte olup iyiliklerin kötülüklerle tartılması ...bunların karşı karşıya getirilmesi tarzında bir ölçüme tasavvur olunamaz. Zira onlara göre iyilikler küçük günahları yok eder giderir. Büyük günahlarla birlikte ise hasenat kalıcı değildir. O halde amellerin tartılması düşünülemez der. Ehli yani sünnet ve cemaatin görüşü ise önce, önce de belirttiğimiz gibi... ...kıyamet günü doğru teraziler, mizanlar kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Mizanı kuracağını ve koyacağını söyleyen Cenab-ı Hak, fiilleri cisimler haline getirip öyle de tartar. Bu onun azametine zor ve muhal değildir. Mu'tezelenin dediği hasenatla ve seyyiat tartılmaz sözü ise, seyyiat mesafesinde olan demir ve hasenat mesafesinde olan elmasın karşı karşıya konup, Bunların dünyadaki hacim ve ağırlıklarıyla değil, bir akiz, kıymetlilikleriyle tartılıp öyle değerlendirilerek tartılır. Bu da tahakkuk edip Kur'an ve hadisle de sabittir. Mizanın keyfiyeti. Mizan deyince meşhudumuz olan dünyadaki iki kefeli demirden teraziler aklımıza gelmektedir ki bu normaldir. Ahiretteki terazinin keyfiyeti Allah'ın indinde olmakla beraber bazı sözler söylenmiştir ki bunlardan mesela. Mizan yani terazi dünya mizanlarının aksidir. Yani eğer ağır gelirse ağır tarafı yukarı kalkar ta arşa yaklaşır. Zira onlar hürmette arşa yakın olanlardır. Eğer yüklü gelirse o zaman da aşağı iner ta esfele yaklaşır. Zira onlar hürmette hafif olurlar. Aşağı indirmek, yukarı kaldırmak Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda olup mizan O'nun elindedir. i̇mam Gazali Mizanın iki kefesi vardır, biri nurdan, diğeri zulmettendir. Kurtubi Mizanın bir kefesine yerleri ve gökleri koysalardı, o kefe bunlardan daha büyük kalırdı. Bu kefelerden biri nurdandır ve hasenat kefesidir. Diğeri zulmetten olup seyyiat kefesidir. Mizan arşın alemin altında asılıdır. Ve Cebrail'in aleyhisselam elindedir. Arşın sağında cennet vardır ve mizanın hasenat kefesi o taraftadır. Arşın solunda ise cehennem vardır ve mizanın seyyiat kefesi o taraftadır. Yani bilateshbi. Sarraflar ile bakkalların terazilerinin değişik. Birinde iyi kötü her şey tartılırken diğerinde cevher gibi Taşlar tartılmaktadır. Elbette ki ameller tartılırken insanın ellerinin ve ayaklarının yapmış olduğu hareketin de tartılması konusu var, çıkıyor. Yani insanlar ellerini teraziye koyarak mı tartılacak? Bir de ameller araz olup yok olmuşlardır. Cevaben bir hadiste peygamberimizden sorulması üzerine şöyle buyurmuşlardır. Amel defterleri tartılacaktır. Zira kiramen katibin melekleri amelleri cisimlerden meydana gelen sayfelerde yazmaktadır. Bu sayfeler teraziye konduğu zaman yüce Allah onun kefesi yani bir gözü için yapılan itaat ve sevapların büyüklüğü derecesinde bir meyil yaratacaktır. Şüphesiz o dilediğini yapmaya kadir olandır buyurmuştur. Teknik ve teknolojinin ilerlemesiyle işlerin ölçümü daha rahat anlaşılmaktadır. Cenab-ı kişilerin amellerini cennetlik veya cehennemlik olduğunu bildiği halde tartmasının birçok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar bu adaleti bizzat görerek amellerinin derecelerini kendisinin de bizzat takdir etmesidir. Muahize yani hesaplaşma. Muahize insanın yapmış olduğu amellerinden dolayı hesaba çekilmesi. Bu hesaba çekilme her insanın sinli kemale, balirinden itibaren yani erginlik çağına ulaşmasından itibaren hayatının muhasebesi. Ömrünü nerede harcayıp tükettiği, israfta bulunup bulunmadığı, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu başta en büyük nimet olan yokluktan ve hiçlikten çıkarılarak hayat nimetinin verilmesine karşılık kıymetli şeylerde sarf edip etmediği ve azalarını yani el ayak gibi duygularını, Allah'ın emir ve nehi dairesinde tasarruf edip etmediği, onları kötülüklerde kullandığı gibi halinden de sorguya çekilecektir. Öyle bir hesap ki kendisi söylemeyip gizlemeye çalışsa bile, her ağza kendi yapmış olduğu şeyi en ince teferruatına kadar anlatacak. Yani kendisine anlattırılacaktır. Ayette bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder, kendi yaptıklarına. Bu sayılan insanın kendi şahsından sorguya çekilme olduğu gibi, biraz geniş çerçeve içerisinde ailesine karşı vazifesini yapıp, yapmamaya kadar giderek komşu, memleket, devlet ve dünya ile olan vazifesindeki ihmallik ve ifa edip etmeme durumundan da muhasebeye çekilecektir. Çünkü insan akıl ve şuur itibarıyla umum dünya ile alakadar olan bir varlıktır. Böyle büyük durumlardan dolayı kardeşin kardeşten kaçması halinde ilk önce Habil, Kabil'den, Kabil, Habil'den kaçar. İbrahim aleyhisselam babasından kaçar. Lut aleyhisselam karısından kaçar. Nuh aleyhisselam oğlundan kaçar. Beğavi tefsirinde der ki... ...peygamberler bile birbirinden... ...ve kendi ümmetlerinden kaçarlar. Ondan sonra hakta Teala hazretleri... ...azametiyle kendi zatını gösterir. Bütün müminler ona tazim eyleyip secde ederler. Kafirlere gelince onlar... ...gözleri göğe dikilmiş... Gönüllerinde dehşet ve korku olduğu halde öylece bağlı olarak dururlar. Ayette paçalarını sıvadıkları o gün secdeye davet edilirler, fakat muhtedir olamazlar. O vakit Hakta Ala Hazretleri nida eder. Yakın ve Irak'ta kim varsa hepsi bu midayı işetirler. Ben zalimin zulmünden geçmem. Eğer geçersem zalim ben olmuş olurum. Elbette zalimden intikam alırım. Ondan sonra bütün halk fert fert hesaba çekilir. Her kişi sanır ki kendisinin hesabı soruldu. İnsanlar böylece ayette de olduğu gibi kesinlikle kulak, göz ve kalp. Bunların hepsi ondan suale maruz kalırlar. Hesaba çekildiği gibi ondan sonra da bütün canavarlara sual sorulur. Her biri hakkını diğerinden alırlar. Eğer sahibi hayvanını boş yere dövmüşse o da hakkını alır. Daha sonra hakta ala buyurur. Hayvanlar toprak olsun. Şefaat. Şefaat bir kimsenin bağışlanmasını istemek veya bir kimseden başka bir kimse için iyilik yapmasını ve zarardan vazgeçmesini rica etmektir. Her hakim sahibi kendisine itaat edenlere mükafat, isyan edenlere de ceza vermesi hikmetinin gereğindendir. Fakat bu isyan edenlerin isyanı, padişahı tanımama veya umumu ilgilendiren bir isyan olursa, padişahın olmadığını ve tanımadığını her zekarane bir ifadede bulunursa, o padişahın izzetindendir onu cezalandırması. Fakat bunun dışındaki küçük suçlar veya sultanı tanımakla beraber gerek cehalet, gerekse de gafletinden dolayı yapmış olduğu bir suçtan dolayı cezayı gerektirirken, hiç mükafata mazhar olmamayı işmam eder, bildirirken, içlerinden sultana yakın olan birisinin veya sultana itaatkar kişilerin tavassut etmeleriyle o kişinin seni tanımamaları sebebiyle olmayıp, nefislerine uyduklarından bunu irtikap ettiler deyip, lehlerinde davada bulunmalarıyla o sultanın Onların cezasını tahfif etmesi veya affetmesidir. Aynen böyle de ahkemül hakimin olan Cenab-ı Hakk'ın da kendisine bağışlama dileğinde bulunanların isteklerini yerine getirerek bağışlayıp affetmesidir ki bu da aynı zamanda onun azamet ve şanındandır. Bu bağışlamasını isteyenlerin Cenab-ı Hakk'ın nezdinde gayet üstün derecelerinin ve kadirlerinin olmasından husule gelmektedir ki, mesela babası hapishanede olduğu halde oğlu padişahın has saraylarında yaşayıp, padişahın ihsanına mazhar olan bir çocuk, padişahdan babasıyla görüşmesini isteyip, kendisiyle görüştürmesini gerektirdiğinde, elbette ki o adam idamlık bile olsa, o adamı kendi sarayına getirip, Çocuğu o hapishaneye götürmeyerek, belki de o çocuğun yanındaki değerinden dolayı o adamı da affedecektir. Aynen böyle de. Cenab-ı Hak da kendi has kulunun hürmetine, şefaatta bulunduğu kimseyi affetmesidir ki bu da halk ve gerçektir. Şefaat, kendisiyle ihticacı edilen yani delil getirilen hususların en büyüğündendir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de şefaat hakkında ayetler varit olduğu gibi Allah'ın Resulünden aleyhissalatü vesselam hadisler rivayet edilmiştir. İnsanlar arasında bilinen şefaat Allah'ın gazap ve azabını gerektirecek günahları işlemiş olduğundandır. Binaenaleyh büyük günah işleyen Allah'ın seçkin kulları ve Allah'ın rızasına nail olanların şefaatleriyle bağışlanır. Sonra küçük günahlar, büyük günahlar irtikab edenlerin cehennemde ebedi kalacaklarını söyleyen kimseler katında kendileriyle cezalandırılmak caiz olmayan hususlardandır. Kafirler ise şefaatle bağışlanmazlar. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de ve i şeriflerde inan ve ihsan hakkında varit olan hususların büyük bir kısmı batıl olmuş olur ve ilim ehlinin Allah'ın rahmetine ümitvar olma bakımından yaratıldıkları hal üzerinde olmaları sakıt olur. Ve Müslümanların peygamberlerin şefaatini istemeleri hakkında niyazları batıl olur. Binaaleyh insanlar Cenabı Hakk'ın azim nimetine nail olmak için şefaat isteyecek ve Cenabı Hak dilediklerine şefaat izni verecektir. Sapık mezhep olan Mutezile ise ve böyle bir günden korunun ki Kimse, kimseden bir şey ödeyemez. Kimseden de şefaat kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz. Hem onlar kurtarılacak da değillerdir. Ayetine istinad ederek. Ahirette ehli kebaire şefaati inkar etmişlerdir. Fakat burada şefaat kabul olunmaması bilhassa küffarlar hakkındadır. Ve o hitap küfürde ısrar edenlere mahsustur. Zira Beni İsrail, kendilerinin âbâ u ecdadı olan peygamberlerin her halde kendilerine şefaat edeceklerine itikad ediyorlardı. Bu ayet bunu reddediyor. Yoksa diğer ayetler gelecektir. Ve hadisler dahi vardır ki Allah'ın izniyle şefaat yine olur. Menfi olan şefaat herkesin kendiliğinden ve izni ilahiye iktiran etmeden ve vuku'u tasavvur edilen şefaatlardır. Binaenaleyh. Kendiliklerinden şefaat ile yani düşünce ve zannıyla edebilir diye enbiya ve evliyaya taabbut etmemeli. Ancak Allahu Teala'ya taabbut ve kulluk etmelidir ki o istediğine her istediği zaman şefaat ettirir. Ve ma, ma fi, kıyametin iptidası öyle hevl engiz yani dehşetlidir ki o hengamda şefaat dahi mevzu bahis değildir. Herkes kazancıyla kalabilecektir ve bu ayet o hengameyi natıktır, söylemektedir. Bu tez inkarla beraber ihtilaftan dolayı üç görüşe ayrılmıştır. 1- Büyük günahtan kaçınıp küçük günah işleyenler, günah işleyenler enbiya ve meleklerin şefaatine muhtaçtır. 2- Büyük günah işleyip sonra bundan tevbe edenler enbiya ve meleklerin şefaatine muhtaçtır. Ta ki onların şefaatıyla Allah da onların tevbelerini kabul etsin. 3- Büyük ve küçük günahlardan kaçınanların amelleri sebebiyle derecelerinin artması için enbiya ve meleklerin şefaatine muhtaçtır. Bunların dışındakiler için şefaat yoktur deyip hata ve inkar etmişler. Fakat ehli sünnetin reddi ile hükümleri sakıt olmuştur. İmam Kastalani Hazretleri, Şefaat'ın beş kısım olduğunu söyler. 1- Kıyamet gününün korkusundan, dehşetinden kurtulmak için şefaat. 2- Hesaba çekilmeden cennete girmek için olan şefaat. Bu iki nevi şefaat, Efendimiz'e mahsustur. 3- Hesaba çekildikten sonra cehenneme girmeleri gereken kimselerin kurtulması için yapılan şefaat. 4- Cehenneme giren ve orada azap çeken kimseleri, azapları bitmeden... Cehennemden çıkarmak için yapılan şefaat. 5- Cennete girenlerin derecelerine yükseltilmesi için olan şefaat. Kimler şefaat edecektir? Peygamberlerin, alimlerin, şehitlerin. Daha sonra da Allah katındaki derecelerine göre diğer müminlerin şefaatlerine inanmak. Hiç şefaatçisi olmayan müminin de sonunda Allahu Teala'nın fazlıyla cehennemden çıkarılacaktır ve zerre kadar imanı olan bir mümin cehennemde kalmayacaktır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ben cennette ilk şefaat edenim ve en çok tabi olan peygamberde benim. Bazı yerlerde önce ben sonra şehit sonra müezzinler ilk şefaat eder. Kainatı kendisi için yarattığı bir zatı elbetteki ilk defa şefaat iznini ona vermesi, o zatın, kainatın en mahbubu ve mükerremi ve her yönüyle taftil ve takdim edildiği görülür ve layıktır. Ahirette peygamberlerin hepsine, müminlere şefaat etme hakkı tanınmıştır. Her peygamber kendi ümmetine şefaat edecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerin haricinde büyük günah işleyenlerin de şefaata mazhar ve nail olacaklarını söylemektedir. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resul Ekrem'in ashabından bir toplum oturmuş. Resul Ekrem'i bekliyorlardı. Tam bu sırada Resul Ekrem çıka geldi ve onların bir şeyler konuştuklarını duydu. Dikkat etti. Bir kısmı hayret. Allahu Teala yarattıklarından bir kısmını ve mesela İbrahim aleyhisselamı halil dost edindi. Diğeri de Bundan daha acayibi Hazreti Musa Aleyhisselamı teklim ittikaz edip onunla konuşmasıdır. Başka birisi de İsa Aleyhisselam kelimetullah ve Allah'ın ruhudur. Bir diğeri de Allahu Teala Adem Aleyhisselam kulları arasından seçti dedi. Tam bu sırada Resulü Ekrem aralarına girmiş bulunuyordu. Peygamberler hakkında konuştuklarınızı ve İbrahim Aleyhisselamın Allah'ın halili olduğuna taaccüp ettiğinizi duydum ki gerçek böyledir. İsa'nın ruhullah olduğunu söyleyip buna şaştığınızı duydum. Bu da böyledir. Bana dilince ben de Allah'ın Habibiyim. Fakat fakirlenmek yok. Livaul Hamd benim elimdedir. Fakat iftihar yok. İlk şefaat edecek olan ve ilk şefaat makbul olacak olan da benim. Bunda da fakirlenmek yok. Cennetin zilini ilk çalıp kapısı kendisine açılacak. Ve ilk cennete girecek olan da benim. Fakirler de benimle beraber cennete girecek. Bunda da fakirlenmek yok. Gelmiş ve geçmişlerin en keremlisi ve yine benim de bunda da fakirlenmek yoktur. Diğer hadiste de peygamberimiz kendisinden önce diğer peygamberlere gidilip hepsi de kendisinden sonrakine havale ederek şefaatte bulunamayacağını ifade eder. Ve nihayet kendisine gelerek şefaat edeceğini bildirir. Bir hadiste Osman radıyallahu anh, kıyamet gününde Rabia ve Mudar kabileleri kadar büyük bir kalabalığa şefaat edecektir buyurulmaktadır. Bazı yerlerde salihler ve çocuklar da şefaat edecek buyurulmaktadır. Kimine de şefaat fayda vermeyecektir ki ayette bunu tasrih etmektedir. Artık şefaat edicilerin hiçbir şefaati onlara fayda vermeyecek. İbn-i Mesud radıyallahu anh der melekler, peygamberler, şehitler, salihler ve bütün müminler şefaat erbabıdır. Ateşte şu dört sınıftan başkası kalmayacaktır. Günahkarlar dediler, derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Biz de batıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza ve hesap gününü de yalan sayardık ayetlerini okudu. Kimlere şefaat edilecek? İmam-ı Azam El-Vasiyye adlı kitabında şöyle diyor. Büyük günah işlemiş olsa da cennet ehlinden olan herkese Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Mütercim ise şöyle açıklamaktadır. Şefaat yalnız büyük günah işleyenlere mahsus değildir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bütün ümmetinin bütün sıkıntılarını gidericidir ve rahmet peygamberidir. Hazreti Peygamber'in çeşitli şekillerde şefaat edeceği sabittir. Akaidi mesefiyede şöyle deniliyor. Hadislerden istifade edildiğine göre büyük günah işleyenler hakkında Hazreti Peygamber'in ve ümmetinin hayırlılarının şefaatları sabittir. Mutezile bu meseleye muhalif olup ancak müminlerin derecelerinin yükseltilmesi için şefaat edilebileceği görüşündedirler. Bu hususta Peygamberimiz benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmakla. Küçük günah işleyenlerin dışında büyük günah işleyenlere de şefaat sabit olmuş oluyor. Ancak şu kadar var ki buradaki büyük günahın hepsi olmayıp Allah şirk ve ortak koşmanın İnkarın dışındaki diğer günahlar için şefaat edilmesi umulur. Buna delil ise Allah kendisine şirk koşulmasını kabul etmez. Ancak bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlar. Mutezile büyük günah işleyenlerin ebedi olarak cehennemde kalacaklar sözüne de bir ret oluyor. Peygamberimizin büyük günah işleyen yani şirk hariç olanlara olan şefaati haktır. Bir hadiste... Rabbim tarafından bir melek yani Cebrail bana geldi. Beni ümmetimden yarısının cennete girmesiyle şefaattan birini seçmem hususunda serbest bıraktı. Ben de şefaati seçtim. Şefaat Allah'a şirk koşmadan ölen herkese vardır. Bir başka hadiste üçte birinin gireceğini söyleyen Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olması üzerine kendisi de razı olduğunu bildirir. Böyleyken ümmetinin cennete girmesini avzu eden Resulullah, yerdeki ağaçlar ve taşlar sayısınca şefaat etmek istediğini de söylemektedir. Şefaatın kapsamını geniş tutan Bediüzzaman Hazretleri bunu başta Resul-ü Ekrem'in şefaati olarak, Enbiya'nın, Evliya'nın, Salihlerin, Şehitlerin, büyük meleklerin, Kur'an'ın Esma-ül iyi insanların, duanın, salavatın, Yasin'in, Cevşen-ül Kebir'in Samimiyetin, Risale-i Nurları, çocukları, peder ve valideyi, leyle-i kadri, himmet ve hizmeti, cami cemaatının her bir ferdinin acizlik ve fakirliğin ve dünyada da tezahürlerinin bulunmakla şumullu olduğunu ifade eder.